Bu haftaki konumuz insanın Tövbeye olan ihtiyacı Tövbe etmenin önemi Tövbe etmenin şartları Tövbenin adabı hakkında olacaktır Allah cümlemizi Muvaffak eylesin Hakikatleri söylemeyi nasip eylesin hakikatleri anlamayı ve yaşamayı cümlemize nasip eylesin değerli müminler yüce Rabbimiz insanları kullarını tövbeye teşvik ederek şöyle buyuruyor ve tubu ilallah cemiyen eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun Ey müminler hep birlikte Allah'a dönün Allah'a tövbe edin tövbe istiğfarda bulunun günahlarınızdan pişmanlık duyun bunu hep birlikte yapın hepiniz yapın belki bu pişmaniyetiniz neticesinde vesilesiyle felaha erenlerden Kurtuluşa erenlerden olursunuz. Cehennem narından kurtulanlardan olursunuz. Allah'ın rahmetine, cennetine kavuşanlardan olursunuz. Öyleyse tövbe edin. Tövbeyi, istiğfarı hiçbir zaman bırakmayın. Günahlarımızdan sürekli tövbe edelim. Ve hiçbir zaman Bir hatamızdan dolayı Yanlış bir hareketimizden Bir fiilimizden dolayı Gurur duymayalım kendimizde İyi ki ben bu işi yaptım demeyelim Keşke yapmasaydım diyelim Yanlış yaptım diyelim Allah bundan razı değil Allah'ın Resulü bundan razı değil Salih müminler bundan razı değil ben bu işi bu şekilde yapmasaydım daha iyiydi. Beni affet ya Rabbi bir daha yapmayacağım diyelim. Hiçbir günahı, hiçbir yanlışlığı eşimize, dostumuza ben bunu bunu şöyle böyle yaptım diye anlatmayalım. Çünkü bu anlatış günahları reklam etmektir. Günahlara davet etmektir. Anlatmış olduğumuz kişiyi de o fiili işlemeye özendirmek manasına gelmektedir ki hiçbirimiz Allah korusun şeytanın rolünde olmayalım. O ki insanları aldatır. O ki insanlara vesvese verir. O ki insanları günaha, isyana, cehenneme davet eder. Allah ise Resulü ise insanları rahmete, kurtuluşa, cennete davet eder. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Yapmış olduğu hatadan dolayı pişmanlık duymayıp tevme etmeyenler var ya işte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Nefislerine zulmedenler. Onlardır. İnsanlara zulmedenler, ailelerine zulmedenler, toplumlarına zulmedenler onlardır. Tövbe etmeyenler, yaptığı hatadan dönmeyenler, asla nasihat dinlemeye yaklaşmayanlar, Aklını başına almayanlar, hatasından dönmeyenler, her gün bir günah, her gün bir fucur, her gün bir isyanlık içerisinde bir ahlaksızlık içerisinde olanlar, işte onlar öncelikle nefislerinin zalimidirler. Daha sonra kendi ailelerinin, kendi toplumlarının zalimleri dirler. Onlar hakkında iyilik yapmamışlardır. Onların hakkına, hukukuna riayet etmemişlerdir. Onlara hakkıyla güzel örnek olmamışlardır. Kötü örnek olmuşlardır. Kötülüğe davet etmişlerdir. O yüzden ey babalar, ey anneler, ey dedeler, ey neneler, ey abiler, ey amcalar, ey dayılar. Sadece kendi amelimizden, kendi sözlerimizden kendi fiiliyatımızdan sorumlu değiliz. Emrimiz altında olan insanların tasarrufundan da sorumluyuz. Eğer onlar bir günah işliyorsa biz acaba ben gerekli terbiyeyi veremedim de mi böyle oldu? Acaba ben gerekli bilgileri veremedim de mi böyle oldu? Acaba ben bu çocuğu İslami terbiye ile terbiye edemedim de mi böyle oldu acaba ben bu çocuğa Kur'an'ı tanıtamadım da mı böyle oldu acaba ben bu çocuğa peygamberi tanıtamadım anlatamadım o yüzden mi böyle oldu tesettüre uymayan kızlarımıza acaba ben Hazreti Hatice'yi Hazreti Ayşe validemizi onların ahlakını, giyimini, kuşamını, ilmini, irfanını bu kız çocuğuma öğretemedim de mi böyle oldu? Sorusunu sorarak burada bir mesuliyetimiz var mı, yok mu? Bunu kontrol etmemiz lazım. Burada bir eksiğimiz var mı? Biz burada acaba Büyüklük görevini, atalık görevini, aile reisliği görevini, ev imamlığı görevini, ev hocalığı görevini, ev komutanlığı görevini, hane reisliği, hane kumandanlığı, hane önderliği, imamlığı görevini acaba ben yerine getiremedim de mi böyle oldu diye kendimizde de bir pay, bir suç aramamız lazım. Ha aramasak bile ahirette bundan sorulacak. Allahu Teala her insana malından, kazancından, zürriyetinden, ailesinden, sağlığından soru soracak. Bu emanetleri, bu nimetleri sana bahşeylemiştim ey kulun. Hakkını verebildin mi? Zaten imtihan budur değerli kardeşlerim, değerli müminler. İmtihan budur. İmtihan insanın çoluğuyla, çocuğuyla, malıyla, mülküyle imtihan olmasıdır, sınanmasıdır, denenmesidir. En başta budur. Acaba bu kazancını nerede kullandın? Bu sorulacak. Haramda mı kullandın, helalden mi? helalde mi kullandın? Haram yollarla mı kazandın, helal yollarla mı kazandın? Acaba bu zürriyetin sana verilen beş çocuk, on çocuk neyse hakkını verebildin mi? Atalık görevini yapabildin mi? Onları Rableriyle tanıştırabildin mi? Daha ufak bir yaştan itibaren İslami terbiyeyi onlara verebildin mi? Açılayabildin mi? Yoksa Çaldı, e, saldım çayıra mevlem kayıra mantığıyla düşündüğümüz bir sürü olarak mı düşündük evlatlarımız ki onlar en büyük emanet en büyük emanet bakılması gereken üzerine titrenilmesi gereken en büyük emanet evlatlarımız ve o evlatlarımızdan çekileceğimiz hesabın sonucuna göre ya cennetlik Ya da cehennemlik olma durumu vardır Bunlardan sorulacağız Su sokaklarımızda caddelerimizde Bir karış Efendim Şortla gezen insanlar, Bizim çocuklarımız Bizim neslimiz Müslümanların çocukları Müslümanların evlatları bu Allah'ın gayretine dokunur. Bu İslam'ın gayretine dokunur. Bu Müslümanlığa sığmaz, Kur'an'a sığmaz. Bu Peygamberimizin varis olarak, miras olarak bıraktığı İslam'a sığmaz. Burada da bizim hak bizim eksiklerimiz var diye düşünmemiz lazım. Neden? Ben bunu derken bu çocuklarımızı yüzde yüz suçlamıyorum. Demek ki eğitimde bir takım eksiklikler oldu. Demek ki geleneklerde, göreneklerde, kültürel bir takım faaliyetlerde birikimlerde eksiklikler var evet o yüzden cennete girmemiz için Rabbimizin rahmetine, mağfiretine düçar olabilmek onun rahmetinden, merhametinden nasiplenebilmek için kıymetli kardeşlerim ey ahiret yolcuları Ey cennet yolcuları Ey Allah'ın Rahmetine affına muhtaç olan Kullar Ey mezara girdiğinde Hesaba çekilecek olan kullar Ey Malından canından Evladından Zürriyetinden Hesaba çekilecek olan kullar O gün o zor gün gelmeden Bugün önlem alalım Bugünden düşünelim Allah'a dönelim, tövbe edelim. Bizler acizane şu kürsülere çıkarken sizden farklı insanlar değiliz. Günahlarımız var, hepinizden fazla belki bizim günahlarımız var. Sırtımızdaki yükümlülükler, sorumluluklar hepinizin yükümlülüğünden, sorumluluğundan daha fazla. Kendi ailemizden sorumlu değiliz sadece. Bütün toplumdan sorumluyuz. Almış olduğumuz ilim nedeniyle, almış olduğumuz makam, yükümlülük, sorumluluk nedeniyle, bütün ümmetin günahları bizim sırtımızdadır. Bütün eksiklikler, bütün noksanlıklarda bizim payımız vardır, eksikliğimiz vardır. Dolayısıyla, bizler helak olmak, ol, olmaktan korkuyoruz. Özellikle, bu müminlere, Müslümanlara dinini öğretme konusunda onları dine davet etmek, onlara nasihat etmek, vaaz etmek, Kur'an'ı anlatmak, hadisleri anlatmak, İslam'ı anlatmak hükümlülüğüne girmiş olan insanlar çok büyük bir sorumluluk altına girmişlerdir. Bunun altında ezilirler. Biz bunun altında eziliriz. Biz bu sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getiremeyeceğimizden dolayı helak olma durumumuz vardır. Dünyada cezaya çarptırılma, ahirette de cezanın büyüğüne çarptırılma ihtimali yüksektir. O yüzden korkuyoruz. Korkuyoruz. Korkuyoruz. Ve korkması gereken Korkması gereken en evla insanlar da şu kürsülere çıkan insanlar değerli kardeşlerim. Bu kürsülere çıkan insanların sorumluluğu büyük. Buradan ninni de söyleyebilirsin. İslam'ın hakikatini de anlatabilirsin. Ama burada bu kürsülerde ninni söyleyenler Allah korusun ahirette durumları perişan olacak olanlardır. Hakikatleri, gerçekleri anlatmak durumundayız, zorundayız. Kendimizi kurtarmak için, ümmeti kurtarmak için vesile olmak zorundayız. Kur'an'ın bildirdiği gerçekleri bu ümmete anlatmak zorundayız. Bildirmek zorundayız değerli kardeşlerim. Hep beraber bir uyanışa ihtiyacımız var. Hep beraber ümmetin sokağının, caddesinin İslam'a uygun bir hale gelmesine ihtiyaç var. Buna ihtiyaç var. Her şey çok güzel, güllük, gülistanlık diye de söyleyebiliriz. Ama yalan konuşmuş oluruz. Sizin yüzünüze veya bizim yüzümüze gerçekleri söylemeyen insanlar bizim hakiki dostlarımız değildirler hakiki dostlarımız eksiğimizi hatamızı neyse gelirler yüzümüze söylerler bize derler ki dostum bak seni Allah rızası için severim ama sendeki şu gidişat var ya yanlıştır bunun bedeli büyük olur yapma etme bak seni severim yapma sana Allah için bir hatırlatmada bulunuyorum diyen insanlar bizim dostlarımızdır Dost acı söyler demiş atalarımız. Dost acı söyler. Öyle tatlı konuşmak da kolaydır. Bol bol da alkış alırsınız. Ama dostun, hakiki dostun belli olduğu yer, eksiğimiz neyse, hatamız neyse, onu yüzümüze uygun bir ifadeyle, merhamet ile, güzel bir uslu bile söylemesidir. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ya eyyuhellezina amenu tubu ila Allah-i nasuha. Ey iman edenler, ey inandık diyenler, Allah'a inandık diyenler, ahiret gününe inandık diyenler, cennete inandık diyenler, cehenneme inandık diyenler nasuh bir tövbeyle Günahlarınızdan dönün, tövbe edin, Allah'a sığının. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Pişmanlık arz edin. Kalplerinizde bir yangın olsun. Kalplerinizde işlemiş olduğunuz hatalardan dolayı bir yangın olsun. Bir pişmanlık ateşi sarsın kalplerinizi. Bir dönüş arzusu kaplasın kalplerinizi. Bu olmayınca olmaz nasuh bir tövbe olmayınca iman etmiş olmamız mümkün değil. Evet. iman etmek, tövbe etmeyi gerektiriyor. İman etmek hatalara, günahlara karşı sempati duymamayı gerektiriyor. İnsan ya unutarak hata eder, ya bilmeyerek hata eder, ya da anlık nefsani arzularına aldanarak hata eder ama gerçek mümin hemen dönen mümindir. Hatasını hemen anlayıp tövbe eden, Allah'a dönen insan gerçekten mümindir, inanmıştır. Ama günahlarıyla övünen, arkadaşlarıyla falan yere gittik, şöyle yaptık. Pişman yere gittik, böyle yaptık. Falan yerde şöyle yaptık. Ne güzel de yaptık diyen bir insanın tövbe etmesi mümkün müdür? Böyle bir tövbe olur mu? Böyle bir Müslümanlık olur mu? Müslüman odur ki yapmış olduğu hataya hata diyecek. Ve onu asla reklam etmeyecek. O hatadan dolayı utanacak. Rabbinden utanacak. Müslümanlardan utanacak. Atalarından utanacak. Toplumdan utanacak. Alimlerden utanacak. Davetçilerden utanacak. Kafasını yere bükecek. Ben bunu yaptım ya. Eksiğim mi? Yapmamalıydım diyebilen insan onda bir Müslümanlık sıfatı vardır. İman alameti vardır. Ama günahlarıyla övünen bir insanda nasıl bir iman alameti olacak? Yapmış olduğu zina ile övünen, nasıl zina ettiğini arkadaşına, eşine, dostuna anlatan, yağlandıra, ballandıra anlatan bir insanın bu yapmış olduğu iş iman alameti midir? değil. Bu nifak alametidir. Bu nifak alametidir. Kimse kimseyi kandırmasın. Böyle bir şey olamaz. O yüzden değerli müminler, yüce Rabbimiz bu konuda ölçülerini koymuştur. "Ese rabbukum ey kekfera ankum seyyatikum" Umulur ki Rabbiniz Yapmış olduğunuz hataları tövbe, tövbe, yapmış olduğunuz tövbelerle örter. Ve kom, cennetin cennetten, akarsularından günahlarınızı örtmek suretiyle umulur ki yapmış olduğunuz tövbe ile beraber altlarından ırmaklar akan cennetlere sizi sokar. Evet. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz işte bu şekilde cennetin yolunu biz merhamet duymuş olduğu, şefkat duymuş olduğu insanlara, yaratmış olduğu insanlara Kur'an-ı Kerim vesilesiyle anlatıyor. Bir de asrımızın bir hastalığı var. Günah işliyoruz. Ancak işlediğimiz günah basit bir şey gibi geliyor bize hani bunun faturası ödenmeyecek gibi geliyor şimdi son zamanlarda bu kredi kartları var ya Hani efendim çek kartı alışverişini yap çek alışverişini yap ondan sonra ödeyemezsin ödeyemiyorsun hani çekmek kolay ama bir de bunun ödemesi var şimdi günah işlemek de o kadar kolay oldu ki işte işle e bunun bir de karşılığı var ya. ya işliyorsun da bunun bir karşılığı var bunun bir cezası var Böyle kolay kolay günah işlenir mi ya? Kolay kolay günah işlenir mi? 10 defa düşünmen lazım. Azaptan korkman lazım. Allah'tan korkman lazım. Ahiret azabı cehennem anlarından korkmamız lazım. İman eden insanlarız değil mi? Korkmamız lazım. Bakınız değerli kardeşlerim sahabeden biri diyor ki on, yani, peygamberimizin arkadaşlarına sahabe diyoruz ona inanan insanlar değil mi? peygamberimizi görmeyip de peygamberimizin arkadaşlarını görenlere de tabi'in diyoruz tabi'inden insanlara bir sahabe diyor ki yani İslam gelmiş ardından belki ne kadar zaman geçmiş 40 sene 50 sene 40-50 sene sonra diyelim bu söz söyleniyor diyor ki tabine. Ya siz öyle ameller yapıyorsunuz ki, öyle günahlar işliyorsunuz ki tabine söylüyor. İnnekum la ta'lemun la öyle ameller işliyorsunuz ki. Öyle günahlar işliyorsunuz ki hiye edaqu fi a'yunuki a'yunukum min eş-şar. Gözünüzde o ameller bir saç kılından daha hafif, ince geliyor size. Hafif bir şey. Böyle geliyor size. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah min el mubikat. Biz Allah'ın Resulü'nün zamanında sizin yapmış olduğunuz bu günahları helak edici, cehenneme atıcı günahlar olarak kabul ederdik. Öyle görürdük de bunlara yaklaşmazdık. Siz ne kadar kolay günah işliyorsunuz diyor sah sahabi. tabiine söylüyor? Tabiinden insanlara söylüyor. Ya şimdi o tabiinden insanlar tabi ki aramıza gelseler deriz ki o bunların namazı, niyazı, teccüdü, tövbesi örtüsü efendim İslam'ı yaşantıları mükemmel mükemmel deriz ama sahabenin gözünde bakın eksikleri var. Öyle ameller yapıyorsunuz ki Allah'ın Resulü zamanında sizin bu yaptığınızı aramızdan biri yapmış olsaydı biz ona şaşıp kalırdık. Onu helak onun helak olacağını düşünürdük. Onun cehenneme gireceğini düşünürdük. Ama bakıyorum da bu amelleri, bu günahları çokça işlediğiniz halde böyle bir endişe içerisinde değilsiniz diyordu ona. Evet. Acaba bu sahabe, sahabi aramıza katılsa, şöyle yeni çiftlik sokakları da bir gezse ne der bize acaba? Aferin mi der? Çok iyi bir İslam toplumusunuz. İslam'ı mükemmel yaşıyorsunuz değil mi? Acaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evimize misafir olsa pazarımıza, caddemize, sokağımıza, düğünümüze, derneğimize, toplantılarımıza katılmış olsa değerli müminler acaba takdir eder mi? Bu caddeler, bu sokaklar, Müslüman sokaklarıdır. Buna iman ettim, inandım der mi? Bu düğünleriniz, bu dernekleriniz, bu sahilleriniz, Müslümanların sahilleridir. Müminlerin sahilleridir. Müminlerin sokaklarıdır, caddeleridir, düğünleridir, dernekleridir. Çok da güzel İslam'ı yaşıyorsunuz der mi? Demez. Çok üzülür, çok üzülür. Bir an önce çıkıp gitmek ister. Çok üzülür çok üzülür. Ağlar. Sızlar. Ne yaptınız ya? Bunu mu bıraktım ben size der ya? Ne zaman unuttunuz Kur'an'ı? Ne zaman unuttunuz <gülüyor> sünnet-i Ne zaman unuttunuz gerçek İslam'ı? İslam yaşantısını? Allah korkusunu neden unuttunuz? Niye bu haldesiniz? Neden bu kadar münkerat var? Neden bu kadar isyan var? Neden bir habersiniz İslam'dan, Kur'an'dan? Der. 15 yaşında bir Çocuğumuzu sokaktan çevirse peygamberimiz Evladım oku bakayım Fatihayı dese Besmele çek dese, <gülüyor> Halimiz nece olur Görüntü ne olur değerli kardeşler Ya O yüzden Bu Meselelere dikkat edelim Kendimizi sorgulayalım Kendimizi sorgulayalım Çünkü hepimiz Yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Ölüm var. Hesap var. Cennet var. Cehennem var. Bunlara dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Yine İbn Mesut, Allah ondan razı olsun. Şöyle buyuruyor. i̇bn Mesud peygamberimizden haber veriyor. İnnel mu'mine yara zunube mü'min kişi günahlarını şöyle görür. Keennehu ennehu ka'idun tehte sanki bir büyük dağın eteğinde altında oturuyormuş gibi ve o da üzerine yıkılacakmış gibi görür. Günahlardan bu kadar korkar. Mümin kişi. Ve innen facira yera zunube kezübâbin facil kişi, çokça çok günah işleyen kişi, günahlarını da bir sinek gibi görür. Merre ala enfih bu sinek Sanki burnunun ucundan geçmiştir. Ve eliyle o sineği kaçırdı. Yani bir sinek burnuna kondu o da eliyle kaçırdı. Bu kadar basit. Günah dedin nedir ya bir sinek geldi kondu kovdum gitti. Öyle zanneder. فَذَبَّهُ عَنْهُ Bu şekilde günahları hafif görür. Yani demek ki mümin kişi günahlarını dağlar gibi görür. Üzerine yıkılacakmış gibi korkar. Facir kişi günah dediğin nedir? Sinek gibi gelirse önünden geçerse kovalarsın gider. Öyle zanneder. Yani günah işler ama bir sineğin konması kadar ona hafif gelir. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden burada mü'minlik sıfatı mı bizde daha ağır basıyor yoksa facirlik sıfatı mı bizde daha ağır basıyor. Hepimiz bunu kontrol etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İyakum ve muhakkirat el küçük günahlar konusuna çok dikkat edin diyor. Basit gördüğünüz günahlar günahlara çok dikkat edin. Onları basit görmeyin diyor ya. Yani. Fəinna məthelu muhakkirat el dunu, kəməthil qo'm nəzelu bi baknıvadın. Diyor ki küçük günahlar, basit görülen günahlar bir kavme benzer ki o kavim bir vadinin ortasında konaklamış olsunlar yolculuk esnasında. فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى حَمَلُوا مَا اَنْضَجُوا بِهِ خُبْزَهُمْ o vadinin ortasında konaklayan insanların hepsi bir tutam bir yük çalı çırpı bulurlar da ateş yakarlar ve orada ekmeklerini pişirebilirler o ekmeğin pişmesine neden olan çalı çırpı nasıl ki ekmeği pişiriyor ise Küçük zannettiğimiz günahlar da bizi pişirir diyor. Küçük gördüğümüz günahlar. Çünkü çoğalır. Şu dersin basit, o, aman yap o basit. Şu da basit, o da basit, o da basit. E çoğalıyor bu basitler. Çalı çırpı çoğalıyor. Yani bir kütükten, daha bir, bir tomruktan, daha kuvvetli bir ateş haline geliyor ateşin yakılmasını sağlıyor. O yüzden küçük günahlara dikkat edin diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Fe inna muhaqiratid-dünûb meta yūkhadhu bihā ṣāhibuhā tuhlikuhu. Bilin ki Allah küçük günahlar konusunda ne zaman kulunu hesaba çekerse bu konuda ince eleye onu tabi tutarsa bilsin ki o küçük günahlar onu helak eder. Evet. Başka bir rivayette Kum ve muhakiratid-dünûb fe innehunne yectemina ala'r-racul hatta Küçük günahlardan sakının. Zira küçük günahlar toplanır, toplanır, toplanır. Sahibini helak eder, helak etmeye kadar götürür buyuruyor. O yüzden belki çok büyük günahlar işlemiyoruz ama küçük günahları çokça işlediğimiz zaman büyük günahlar gibi etkisi oluyor. Evet. Değerli kardeşlerim, Allah bizi affeder mi demeyelim. Allah bizi affeder Bakınız Yüce Rabbimiz Nasıl buyuruyor Nebbi ibadi Enni enel gafurur rahim Ey Muhammed Ey Muhammed Kullarıma haber ver Bilsinler ki Ben Bağışlamayı çok severim Affetmeyi çok severim Merhamet etmeyi çok severim Kullarım bunu bilsinler Umutlarını kesmesinler bu şekilde buyuruyor Kur'an-ı Kerim Hicr Suresi 49 ve 50. Ayet-i Kerimelerde. Değerli Müminler Tevbe etmenin şartları vardır, adabı vardır. Tevbe etmenin şartlarından ilki işlediğimiz günahı terk etmek ikincisi işlediğimiz günahtan pişmanlık duymak işlediğimiz günahtan pişmanlık duyacağız üçüncüsü o günahtan tevbe edeceğiz ve o günahtan bir daha nasiplenmemeye çalışacağız. Bu konuda kendimize, Rabbimize söz vereceğiz. O günaha bir daha dönmemeye azmedeceğiz. Değerli müminler ön safları biraz daha sıkıştırırsak arkada arkadaşlarımız ayakta kalıyorlar. Biraz boşlukları dolduralım inşallah. pişmanlıkla ilgili Yüce Rabbimiz şu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Ve en istagfiru rabbekum thumme tuubu Rabbinize tövbe-i istiğfarda bulunun daha sonra istiğfarınızda samimi olun tövbe ederek, pişmanlık duyarak o günaha bir daha dönmeyeceğinize söz verin. O günaha bir daha dönmeyeceğinize dair azmedin. Yumetti'ikum meta'in hasenin ila ecelin musamma. Eğer siz böyle yaparsanız, eğer siz istiğfarda bulunursanız, eğer siz tevbe ederseniz, Allah sizi daha dünyada güzel nimetleri size bahşedecek, güzel bir hayat ile sizi yaşatacak, tövbenizin semeresini dünyada alacaksınız, daha dünyada tövbenizin semeresine kavuşacaksınız. Allah bol bol rızık vererek bu tövbenizin karşılığınızla verecek malınızı mülkünüzü bereketlendirerek. Evlatlarınızı hayırlı kılarak bu tövbenizin karşılığını, mükafatını sizlere verecek. Daha dünyadayken bu yapacaktır. وَيُعْتِ kulli كُلَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَ Fazileti, fazlı nimeti hak eden herkese hak ettiği kadar ve daha fazlasını verecektir. Daha dünyadayken bunu verecektir. Ahirette de tabii ki nimetlerin en büyüğünü verecektir. Cehennemden azat edecek, cennete onu sokacaktır. Ebedi bir hayatta onu mutlu kılacaktır değerli kardeşlerim. Ve entevellu fenni ahafu aleykum azab yevmin kabir Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer yüz çevirirseler onlara haber ver tevbe etmezseler istiğfarda bulunmazsalar günahlarından dönmezseler onlara haber ver ey Muhammed onlara de ki ben çok azabı çok büyük olan o günün şerrinden o günün şerrinin sizlere dokunmasından korkarım de ey Muhammed onlara bu korkunu da bildir o günün korkunçluğunu kıyamet gününün korkunçluğunu hesap gününün korkunçluğunu onlara bildir ve o günün azabının onlara diyebileceğini onlara bildir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demek ki tevbe etmemek, farda bulunmamak çok büyük bir azap ile karşı karşıya kalmak demektir. Allah korusun. İlallâhi merci'ukum ve huve 'ala kulli şeyin kadîr Dönüşünüz Allah'adır. Allah buyuruyor. Dönüşünüz Allah'adır. Bilin ki o her şey kadirdir. O sizi döndürmeye, yeniden diriltmeye kadirdir. Hesaba çekmeye kadirdir mükafatınızı vermeye kadirdir cezası olanın cezasını vermeye kadirdir değerli kardeşlerim konumuz bitmedi uzun ancak vaktimiz bittiğinden dolayı bu konumuza inşallah başka bir fırsatta değineceğiz Allah cümlemizi tövbe edenlerden eylesin bağışlananlardan eylesin Allah ümmetimizi, ümmeti İslam'ı ıslah eylesin. Allah kendine dönmeyi, günahlardan arınmayı nasip eylesin. Ahirette cennetle müşerref olunan kullardan eylesin. Cennemden azat etmiş olduğu kullardan eylesin. Allah imanı kamil nasip eylesin. Hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip eylesin. Allah tövbeyi, istiğfarı Allah'a dönüş yapmayı bu toplumumuza ve İslam toplumlarına nasip eylesin. Amin. Değerli müminler, değişik haftalarda yardım talebiyle huzurunuza çıkıyoruz. Ancak bu yardımlar işte bu güzel camilerimizin, ibadet hanelerimizin yapılmasında harcanıyor. İşte içinde gururla, onurla oturduğumuz ve namaz kılacak olduğumuz, namaz kıldığımız Allah'a zikretmiş olduğumuz bu camiler sizlerin vermiş olduğu bağışlarla olmaktadır. O yüzden ilçemizde birçok yerde görüyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla 4-5 yerde yeni güzel camiler inşa edilmekte. Bu camilerimizin yapımında kullanılmak üzere sizlerden yardım talep ediyoruz. İnşallah yardımlarınızı az çok demeden bu camilerimizden esirgemeyin. Camimizin adı bu kağıt üzerinde yazmıyor ama yazsaydı onu da sizlere burada söyleyecektim. Hangi cami olduğunu ancak bu cami adı yeri e, boş bırakılmış. E, ama inşallah Hoca Efendi orada bir anons yapabilir. E, hangi cami olduğu ile ilgili biliyorsa bu e, Allah yardımlarınızı kabul elesin, ibadetlerinizi kabul elesin. Ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fatiha.